İyi günler sevgili dinleyicilerimiz Aa, Hepinize iyi günler iyi günler Ya Hacı aha, Hacı bak efendim, Yavrum bayağı ıslanmışsın hayırdır e, Yağmur yağıyor ya efendim Yağıyor mu hadi ya e, Sen gelirken yok muydu Ha Biz farklı yerlerde oturuyoruz ya ondan herhalde İyi de sonuçta burada buluşuyoruz Buraya girmeden bir saniye önce de ıslanıyordum kara kızım ben ha, Anladım hayır bazen Bir de yağ diğerlerine yağmıyor ya Ben de ondan dedim yani Nerede yağdı? Nerede yağmadı bilmem. Tek bildiğim şemsiyeyi her zaman taşımak efendim. Ya şemsiye taşımak sorun değil de... ...şu kaybetme korkusu insana yetiyor da artıyor bile. Aaa doğru diyorsun. O korku bende de var efendim. Ya bu yüzden sapına uzunca bir ip bağladım. Onu da bileğime doladım. İyi de onu çözmekte ayrı bir zahmet Kara E ne abi, var mı başka bir fikri? E, var da yani biraz saçma. De bakalım acı bakın. E, yani diyorum ki vatandaşa hizmet adına yer yer şemsiyelikler olsa şemsiyelerin olduğu yerler yani efendim. Şemsiyeli anlamadım ya ne dedin sen şimdi? Yani diyorum ki efendim He. yağmur yağdığında He. ben şemsiyelik denen yerlerden He. şemsiyemi alsam He. işim bittiğinde de en yakın şemsiyeliğe iade etsem. Hem taşımasam, hem kaybedeceğim korkusu yaşamasam. <gülüyor> ya tam benlik bir fikirmiş bu ha. E dedim ya, saçma biraz diye. Ona saçma demeyelim. Çalışan beyninin bir ürünü diyelim, ürünü. Diyelim bakalım efendim. Ben bunu evde alt üst yan cephelerden bir düşüneyim. Sonra senin önüne tekrar getireyim. Tamam Karagözüm. Durmuş mudur acaba Yağmur? ses yok ama bilmem. O zaman seni külahta dondurma yemeye davet ediyorum. hacıvat Yuvatçı'yım. Külahta? Külahta? Sen. Ve ben. Ne oldu ki? Param var korkma ya. Yani sen ve ben elimizde dondurma yalaya yalaya yürüyeceğiz öyle mi? Başka nasıl yiyeceğiz arkadaşım? Yemeyelim efendim. O zevki kaptık bir kere. Vazgeçmek biraz zor hacıvat Yani senin gibi bir adama ben ne bileyim. Babalık işin içine girince her şey değişiyor hacıya bak. Aman üstüne dökülmesin, aman annen kızmasın derken baktık ki külah elimizde kalmış. Ama tabii ben başkalar gibi yemiyorum ha. Ee, nasıl yiyorsun efendim? Dilimi çıkarıp çıkarıp durmuyorum. Dil sabit külahı oynatıp duruyorum. Bak sen. Öyle abi. Yok ben almayayım kara gözüm yine de. Yahu adını andık şimdi Meret'in. Canım çekti bir kere ha. ...gel ben seni pastaneye götürüp kaşık dondurma ısmarlayayım efendim. Külah bahane, beleşhane. <gülüyor> <gülüyor> anladım, anladım. Yahu ne zahmet ediyorsun, ne güzel ısmarlayacaktım işte külahlı külahlı. Yok yok, ben senin alışkanlığını bıraktıracağım, göreceksin efendim. Bu sene sendeniz de sene. Anladım mı? anladım. Sağ ol, sağ ol, sen benim külahıma aman. <gülüyor> aman önemi diyeceksin, Allah razı olsun. <gülüyor> Cümlemizden efendim, cümlemizden. Ne o öyle elde sokak ortasında cık cık cık cık. Kaşıkta en güzeli efendim. En güzeli, böylesi güzelmiş beleş. Efendim geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! <gülüyor> Dondurmada da vanilya bolola. <gülüyor> yürü efendim yürü.